Hayırdır? Yoksa son gelişmelere mi sıkıldı canın? Yok efendim değil. Her gün aynı şeyler. İşten eve evden işe. Senin anlayacağın çok maraton bir hayatım var. Maraton değil kara gözüm. Monoton, monoton, ha, ha evet ya, ağzım baliyesin acıbatım, çok monoton bir hayatım var. Anladım. Yani hayatında beni heyecanlandıracak şey yok diyorsun. Var, o dediğim var. Mesela her aybaşı ev sahibimiz Samim amca evimize gelince çok heyecanlanıyorum. Ya da alışveriş yapıp kasaya geçtiğimiz anda çıkan sonucu görene kadar çok heyecanlanıyorum yine. O manada heyecan demedim efendim. Yani sıradan bir yaşantım var diyorsun. Sırtından kaşıntın mı var, gel kaşıyım geçer. Yanlış anladın efendim yanlış anladın. Sıradan bir yaşantın var diyorum. Neyse Karagöz, o zaman gel efendim bugün değişik bir şey yapalım. Olur ne yapalım? Canım mesela... Aa mesela Amuda Kalkarak programı sunalım bugün. Saçmalama birader, o kadar değişik bir şey değil. O zaman ben astronot kostümü giyeyim, sen de balık adam kostümü giy, daha başına çıkıp plado oynayalım. Efendim, can sıkıntısından sen kafayı edineceksin. Vallahi doğrudur, can sıkıntısı benimki. Ee, ne değişikliği yapacağız Hacı Batım? Birader, senin gündelik hayatına renk katacağım. Gündelik hayatıma renk katacağım. Ne yapacaksın, her sabah beni öperek mi uyandıracaksın? Yok efendim, daha neler? Sadece sosyal hayatını güçlendireceğim. Sosyal hayatımı güçlendireceğim. Aman dikkat et hayatımı güçlendireceğim diye işlerimi de güçleştirme. Olur efendim Kara gözüm. tetkiklerim sonucu sende sosyal hayat sıfır. Efendim? Sosyal hayat sıfır. Beden eğitimi kaç? O manada sıfır değil. Yani sosyal hayatın yok. Ha, Allah'a şükür bizde öyle sosyal hayatı, gece hayatı filan yoktur. O ikisi aynı şey değil biradem. Ama ben yapacağımı biliyorum. Biraz seni gezdireceğim. Fina köpek mi gezdiriyorsun be adam? Ne demek öyle gezdireceğim filan? Yanlış anladın biradem. Yani senin sıradan hayatını hareketlendireceğim. Neşelendireceğim. Her zamanda musallaha taşına uzan bak ben nasıl neşeleniyorum o zaman. Çocuk mu avutuyorsun be adam? Ya Karagöz senin canın hakikaten sıkkın. Demek istediğim her gün rutin yaptığın işlerin dışına çıkman lazım. Anladın mı? Anladım. Senin iki kaşının ortasına kafayı çakmam lazım. Hayır efendim demem o değil. Yani sen hanımını al biraz gez. Mesela bu akşam beraber tiyatroya gidelim. Yarın akşam sinemaya gidelim. Hafta sonu da konsere gidelim. E bunları yapınca can sıkıntım, mönetön, hayatım gidecek mi? Kısmen gidecek. Ama senin yaşamaya iştahın olmalı. Ah. Hayattan zevk almaya bakmalısın. Anladım. Elinde var olanla yetinmeli, şükretmelisin. Tabii. Yoksa zümrütler, elmaslar içinde hayatın olsa yine yaşamayı sevmiyorsan mutlu olamazsın. Hay hay <gülüyor> Sonunda mesajını verdin. Sen de mutlu oldun değil mi? <gülüyor> Kadim dostumla beraberken hiç mutsuz olur muyum mirade? Olmazsın olmaz. Ve şimdi ne yapıyoruz? Programı kapatıyoruz. Sonra hanımlarımızı alıp sahile inip birer çay içiyoruz. Ardından da sinemaya gideriz. Üstelik bugün